82 yaşında bir annem var dedi, kendisi bazı sureleri örnek olarak da Ayetel Kürsi'yi bazı bölümlerinin yanlış ezberlediğini ve bunun değişmesinin de pek mümkün olmadığından den vurdu. Bu şekilde okuyorum, acaba Cenab-ı Hak kabul eder mi ya da hocamız ne tavsiye eder, ne yapalım diye sizden cevap beklerler. Evet, bu teyzenin ellerinden öpmek lazım maşallah. 82 yaşındaki bir hanımefendi hassas dönemde yetişmiş, Kur'an öğrenmenin çok da kolay olmadığı bir dönem geçirmiş. Buna rağmen bazı sureleri, ayetleri ezberlemiş ve onunla ibadet ediyorsa bu güzel, fevkalade bir hareket, tavır davranış. Cenab-ı Hak hayırlı ömürler nasip eylesin o teyzemize ve bütün Müslümanlara. Evet. Tabii belirli dönemde tam bir eğitim almadığınız takdirde, yani o da nedir? İşte e, gençlik çağında eğitiminizi tam almadığınız takdirde daha sonraki dönemlerde sıkıntı olacağı belli. E, bu teyzemizin yaşadığı dönemi şöyle bir düşünüyorum. E, pederimin yaşıyla denk bir yaşta e, Pederin bana Kur'an'ı nasıl öğrendiği Hangi köye gitti, kimden ders aldığına dair bir takım bilgiler vermişti. Sonra hoca oldu ama o dönemin hassasiyetini biliyorum. Evet. Aynı dönemde yaşadıkları için sıkıntılı bir dönem geçirdikleri belli. Peki ne yapacak bu teyzemiz? Cenab-ı Hak gücünüzün üstünde bir şey size yüklemez. Siz şu halinizle bilebildiğiniz kadar okuyun. Cenab-ı Hak inşallah onu kabul edecek ve size mükafatını bol bol verecek, belki de daha fazla verecek. Yani siz sıkıntı çekerek okuyacaksınız, ee, normal düz okuyandan daha farklı, farklı olacaksınız. O kekelemeniz, unutkanlığınız size artı olarak dönecek, mükafatınız bol olacak inşallah. İnşallah hocam, teşekkür ederiz.